1515 numaralı konu, Hazreti Ali'nin, şeytan, sabah namazından sonra İhlas suresini okuyan kişiye o gün günah kazandıramaz, demesi, Hazreti Ali şöyle buyurmuştur, kim sabah namazından sonra İhlas suresini on defa okuyacak olursa o gün, ne kadar gayret ederse etsin şeytan ona günah kazandırmaya muvaffak olamaz.